Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidil evvelin ve ahirin ve ida cem'il enbiya'i vel mursalin ve ida cem'il gulyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Herader Allah'ın el esmaül husnasını yani güzel isimlerini Allah'ın güzelliğini anlamaya, tanımaya çalışıyordu sıra Allah'ın Şekur ismine gelmiş. Allah'ın Şekur ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Bu isim Allah'ın bu ismi kulun üzerinde nasıl tecelli eder? Nasıl tecelli etmesi lazım? Özellikle onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Dolayısıyla Allah'ın isimleriyle isimlenmesi lazım ki gerçek manada halife olsun. Ne kadar Allah'ın isimleriyle isimlenirse o kadar Allah'a halife olur, o kadar Allah'a yakın olur, Allah'a dost olur, o kadar Hazreti İnsan olur, o kadar Resulullah Efendimiz'e benzemiş olur. Bunun içinde Allah Kur'an-ı Kerim'de kendine hangi ismi vermişse biz de Rabbimizi o ismiyle tanımaya çalışıyoruz. Mesela elimizde mevcut bir Esma-ül Hüsna listesi var. İki tane liste var. Bir tanesini İbn-i Macer rivayet etmiş, bir tanesi de Tirmizi'nin rivayetidir. Her ikisinde de Kur'an'da olan 26 tane isim o listede yok. Kur'an'da olmayan isim olarak geçmeyen 26 tane isim o listelerde geçiyor. Ama biz Allah kendisine hangi ismi vermişse Kur'an'da, hem de nüzul sırasına göre hep beraber anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Bu isimlerden bir tanesi de Şefkur ismidir. Kısaca yine bir bilgi vereyim. Burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? Dinimizi Rabbimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Resulullah Efendimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Birkaç sefer anlattım. Bir daha kısaca anlatayım. Meşhur bir Cibril hadisi vardır. Cebrail selam gelip sahabenin içinde Resulullah Efendimiz'e soruyordu. Ya Resulullah iman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? diye üç tane soru sormuştu. Peşinden de kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru sormuştu. Resulullah Efendimiz İmanı anlatıyor, İslami anlatıyor, İhsani anlatıyor. Kıyamet sorusu içinde bu konuda Kıyamet ne zaman kopuyor? Bu konudaki soruna cevap kendisine sorulan sorandan daha bilgili değildir dedi. Yani bu konuda ben senden daha bilgili değilim, sen de bilgin yoktur. Neden yok? Çünkü Allah, kıyametin zamanını, vaktini, saatini bir tek Allah bilir, dedi. Başka hiç kimse bilmez, dedi. Ama mesela şimdi televizyonlardan seyrediyoruz, adamlar çıkıyor, işte Mehdi geldi, Mehdi gelecek, kıyamet 2010'da kopacak, 2012'de kopacak, olmadı, 2015 dediler, olmadı, 2020 diyor, her biri bir şey söylüyor. Bütün bunlar söylenirken her birinin söylediği küfürdür çünkü. Özellikle bunu onun için söyledim. Her biri kıyametten haber verince, saatinden, gününden, yılından, zamanından haber verince her biri küfre düşer. Çünkü Allah, Allah'tan başka hiç kimsenin bu konuda bir bilgisi yoktur dedi. Resulü de buna dahildir. Cebrail aleyhisselam buna dahildir. İman nedir diye sorduğunda ne buyurdu? Allah'a iman etmendir. Resulüne iman etmendir. Onlara, Resullerine iman etmendir. Onlara indirilen kitaplara iman etmendir. Allah'ın likasına, yani Allah'a kavuşmaya iman etmendir. Bir de ahirete iman etmendir. Dirilişe iman etmendir dedi. İslam nedir diye sorduğunda... Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a abd olmandır dedi. Namazı ikame etmendir. Farz olan zekatı vermendir. Ramazan ayındaki orucu tutmandır dedi. O zaman daha harç farz olmadığı için onu söylemedi. İhsan nedir diye sorduğunda Allah'ı görüyormuşçasına ona av dolmandır dedi, kur olmandır dedi. Sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğünü bilmendir, buna iman etmendir. Huzurundaymış gibi bir hayatı yaşamandır dedi. O zaman bunlardan bir tanesi eksik olursa dinimizin üçte biri olmaz demektir. Her birini de izah etmiş yalnız Resulullah Efendimiz. Biz de önce imani anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Allah'a imani önce. Peşinden meleklere imani, peşinden Resullerine imani, kitaplara imani. Allah'ın likasına iman nedir onu anlatacağız inşallah. Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanımaya çalışıyoruz. Bununla beraber o ismin bizim üzerimizde nasıl tecelli etmesi gerektiğini, Allah'ın o ismiyle hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki: Kim dünyayı isterse onun ahiretten nasibi yok. Kim dünyayı ahiretin önüne koyarsa yani Eğer bizim için ahiret dünyamızın önünde değilse biz dünyayı istemişiz demektir. Bununla beraber ne buyurdu? Onlar, Rabbim bana dünyada ver derler. Bunu sadece diliyle söylemiyor. Neyle söylüyor bunu? Fiiliyle söylüyor. Herkesin kendisine bakması lazım ki hayatının, gününün ne kadarını dünyaya harcıyor, ne kadarını ahirete harcıyor. Rabbim bana dünyada mı ver diyor, yoksa ahireti dünyanın önüne mi almış? Buna bakmalıdır. Eğer hayatımızın, günümüzün, vaktimizin, zamanımızın dörtte üçünü dünyaya kullanıyor, geriye zaman kalırsa, onu da ahirete kullanmaya çalışıyorsak, Rabbim bana dünyada ver demişiz demektir. Mutlaka çoğunluğun ahirete ait olması gerekir. Bunun için de çalışırken ne yapmak lazım o zaman? Çalışmadan olmuyor. Çalışırken bir an bile Rabbimizi unutmamamız gerekir. Her anda onun huzurundaymış gibi bir hayatı yaşamak gerekir. Dilimizin Allah'ın zikriyle yaş olması gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Bedevinin biri soruyor Ya Resulallah bana kısa ve öz olarak kendini anlatır mısın? Kendini tanıtır mısın? Benim öyle fazla aklım, kafam çalışmıyor. Kısa olsun ben iyice anlayayım. Unutmayayım. Resulullah Efendimiz buyurdu ki benim sermayem Marifetullah, kazancım, muhabbetullah, dinimin aslı da de akıldır dedi. Çünkü akli olmayanın dini olmaz. Akli olmayan sorumlu değildir. Allah onu sorumlu tutmuyor. Kimi sorumlu tutuyor? Akıl sahiplerini. Allah akıl nimetini verdiği halde, aklını eğer kullanmıyorsa, o akıl yok mesabesindedir. Sermaye marifetullah dedi. Marifetullah demek, Allah'ı bilmek demek, Allah'ı tanımak demek. Nasıl bileceğiz, nasıl tanıyacağız ya da nereden tanıyacağız? Allah kendisini Kur'an'da nasıl tanıtmışsa öyle tanımamız lazım ki marifetimiz olsun. Allah hakkında bilgimiz olsun. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi Allah'ı tanımayanların marifeti olmaz. Dolayısıyla, muhabbeti olmaz. Niye? Ticaret yapamıyor çünkü. O marifetiyle ticaret yapması lazım. Yani, o marifeti üzerinde tefekkür etmesi lazım. Bütün varlığa, kendisine, hayata, olaylara, meselelere bakarken, Allah'ın oradaki muradını anlamaya çalışıp, Rabbinin güzel isimleriyle, orada nasıl tecelli ettiğini görmesi lazım. Ama, eğer Rabbini bilmiyorsa, Esma-ül Hüsna'yı bilmiyorsa, Rabbinin güzel isimleri nasıl tecelli ediyor bunu anlamamışsa, o nasıl tefekkür etsin, bilgisi kadar, ilmi kadar tefekkür edebilir. Bunun içinde insana ilk lazım olan nedir? Allah'ı bilmek. Esma-ül Hüsna'yı anlamak. Sıra Allah'ın Şekur ismine gelmişti. Şekur, Allah şekurdur buyurdu. Allah gafur ve şekurdur. Allah halim ve şekurdur buyurdu. Şekur, şükrün karşılığını veren demektir. Kendisine teşekkür edene, o teşekkürünün karşılığını veren demektir. Onun için buyurduğu ayet-i kerimede, Andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu arttırırım. Teşekkürünüzün karşılığını veririm. Eğer şükretmezseniz azabım çok şiddetlidir. O nimeti alırım, nimeti keserim. Bu size azap olur dedi. Müzul sırasına göre Allah'ın Şekur isminden sonra Halim ismi gelir. Allah Şekur ve Halim'dir. Mesela diğer listelerde Allah'ın bir de Sebur ismi vardır dediler. Allah'ın Sebur diye bir ismi yoktur. Allah'ın Halim ismi vardır. Sebur ve halim arasında fark vardır. Çünkü sabır mecburiyetten dolayıdır. Tahammül etmek demektir. Yani bir şeyi sevmiyor, beğenmiyor, olmasını da istemiyor ama tahammül etmek zorundadır. Bu sabırdır. Sabır, kulun yaptığı bir fiildir. Allah sabretmez, haşa. Allah sabur değildir, tahammül etmek zorunda değildir, onu öyle kabul etmek mecburiyetinde değildir. Sabur mecburiyetten dolayıdır çünkü ama Halim ismi sabur ismine karşılıktır yalnız, kimin için? Allah için. Halim ise Kulunun yanlışına rahmetiyle muamele eder, sabreder değil. Rahmetinden dolayı, muhabbetinden dolayı müdahale etmez. Ona müsaade eder. Ona o yanlışından dönme imkanı verir. Mecburiyetinden dolayı değil, sabrettiğinden dolayı değil yani. Hilminden dolayı. Bu hilmi rahmetinden, muhabbetinden kaynaklanır. Ama kul sabretmek zorunda kalınca mecburiyetten oluyor. Onun için Allah'ın Sebur ismi, Sebur diye bir ismi yoktur. Halim ismi vardır. Şekur isminden başka bir de Allah'ın Şakir ismi vardır. İkisi birbirinden farklıdır. Şekur, şükre karşılık veren demektir. Şakir ise Şükredeni övmek demektir. Şükredeni övülmeye layık hale getiren demektir. Sadece maddi nimeti değil, bir de ayrıca manevi nimeti ikram eden demektir. Hep beraber ayetleri anlamaya çalışacağız hep söylüyoruz zaten, kısa ve öz olarak anlamaya çalışıyoruz. Göreceğiz ki, Allah ayetlerde şükrü anlatırken, şükür eşittir iman demektir. Şükrü olmayanın imani olmaz demektir. Şükür nasıl olur, nasıl olmalıydır? Allah her nimete karşılık şükür istiyor. Şükür sadece "Ya Rabbi şükür" demek değildir. Her nimetin şükrü cinsiyle yapılır, yapılmalıdır. Mesela bedenin şükrü vardır. Bedene şükredilmelidir. Bedendeki bütün azalara şükredilmelidir. Allah o bedeni ne için yaratmışsa o azayı ne için yaratmışsa, Allah'ın kulu üzerindeki muradı neyse, o azayı o yolda kullanırsa, o azanın şükrünü eda etmiş olur. Mesela gözünü Allah yolunda kullanırsa, hikmetle bakarsa, onunla Allah'ın ayetlerini okursa, kitabını okursa, bütün mahlukata, varlığa bakarken hikmetle bakıp Rabbim bunu ne için yaratmış, hikmeti nedir, muradı nedir? Derse, onu haramdan korursa, muhabbetle bakarsa, gözünün şükrünü eda etmiş olur. Kulağın şükrünü, Rabbinin ayetlerini dinlerse, güzel sözleri dinlerse, onu yanlışa, kötü söze kapatırsa, delikoduya, iftiraya kapatırsa, Kulağının şükrünü kısaca söylüyorum eda etmiş olur. Elinin, ayağının şükrünü Allah yolunda onları kullanırsa eda etmiş olur. Dilinin şükrünü Rabbini tesbih ederse, hamd ederse, zikrederse, Rabbini anlatırsa, güzel olanı anlatırsa, onu yanlıştan korursa, muhafaza ederse şükrünü eda etmiş olur. Bir de manevi olarak Allah'ın ikram ettiklerine şüphe lazım. Gönlünü, kalbini imanla doldurursa, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür ederse, düşünmeye çalışırsa, ayetlerini hafızasına kaydetmeye, ezberlemeye çalışırsa, Gönlünü Allah'ın huzurunda tutarsa, Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayat yaşarsa, Gönlünü Allah'ın rızası için, Allah'ın emrettiği şekilde, sevdiği şekilde her neyi seviyorsa, onunla doldurursa, Allah'ın muhabbetiyle doldurursa, gönlünün şükrünü eda etmiş olur. Yoksa nimetlere yara bir şükür demekle şükretmiş olmaz. Aynı şekilde Allah'ın zahiri olarak maddi nimetlere şükrederse o nimetleri Allah niçin ihsan ediyor, ikram ediyor? Dünya eğer ebedi hayatı kazanma yeri ise, imtihan yeri ise, kazandığını ebedi hayatı için sarf ederse, onunla ebedi hayatını kazandırsa, malın şükrünü eda etmiş olur. Allah ona bir mevki vermişse, o mevkideyken Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırsa, Allah'ın kullarına yardım etmeye çalışırsa, bulunduğu makamın şükrünü eda etmiş olur. Şükrederse ne olur? Şükrederse Allah nimetini arttırır. Bir de kendinden ihsan eder. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu, onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Yani layıkıyla Allah'a teşekkür edemediler. Bir de, eskürünü eskürkün buyurdu. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Beni ciddiye alın ki ben de sizi ciddiye alayım. Benim hakkımı takdir edin ki ben de sizin hakkınızı takdir edeyim. Veşkuruli vela tekfurun. Bana şükredin. Şükrünüz benim için olsun. Teşekkürünüz benim için olsun. Yani size hangi nimeti vermişse, benim rızamı kazanmak için, yakınlığımı kazanmak için, sevgimi kazanmak için onu kullanın ki, Vela tevfurun. Küfredenlerden olmayasınız. Nankörlerden olmayasınız. Demek ki şükretmeyenler küfredenlermiş. Nankörmüş. Küfür de nankör. Aynı manaymış. Kısaca, şükretmiş olmanın üç tane şartı vardır. Bir tanesi, nimeti inkar etmemektir. Nimeti vereni inkar etmemektir. Nimet nereden gelirse gelsin, bunu Allah bana ikram etti demektir. Buna iman etmektir. Şükrün birinci şartı budur. O nimeti gizlememektir. Nimeti gizlemek de inkardır. Bakıyorsun adamın zahiri olarak durumu gayet güzeldir. Ne diyor? Yoktur diyor. Bu nimeti inkardır. Allah'ın verdiği nimeti inkardır. Nimeti gizliyor, inkar ediyor. Üstünü örtüyor yani. İnkar etmemiş olmak için bunu üzerimizde göstermemiz lazım. Allah nimeti vermişse, o nimeti üzerimizde göstermemiz lazım. Şükrün ikinci şartı, Allah'ın verdiği nimeti Allah yolunda kullanmaktır. Allah nimeti vermişse, onu Allah yolunda kullanmıyorsa... O nimetin şükrü eda edilmiş olmaz. Üçüncüsü de nimete vesile olana teşekkür etmektir. Kim o nimete vesile olmuşsa ona teşekkür etmektir. Bu üçü şükrün şartıdır. Elbette ki şükürle ilgili olan ayetlerin hepsini okuyamıyoruz. Sadece birkaç tanesini okumaya çalışıyoruz. Öyle ki her bir sohbette bir ismi anlamış olalım diye ama kısaca anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah kısaca anlatmaya çalışacağız. Audo billahi mina Bismillahirrahmanirrahim. Zalik aladi yubashirullahu ibadahu ladin amanu ve amalussalihah. Allah işte bu benim kullarıma olan müjdemdir dedi. Allah kullarını müjdeliyor dedi. Hangi kullarını? Elledi âmenû ve âmilüs sâlihât. O kullarım ki iman ediyorlar ve salih amel işliyorlar. kul de ki la eselukum alayhi ecra de ki onlara ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum hitap resulullah efendimizedir illa al mawaddet fi ancak sadece istediğim tek bir şey var sizden yakın bir sevgi hitap resulullah efendimizedir Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece sizden yakın bir sevgi istiyorum. Beni yakından sevmenizi istiyorum de onlara. Ve men yekterif hasene Her kim ki bir güzellik kazanırsa Nezit lehu siha Hısna. Biz de orada onu güzelleştiririz. Onun güzelliğini arttırırız. O güzellikle güzelleştirir, bir de onun güzelliğini arttırırız. İnne Allahe gafurun şekur. Muhakkak ki Allah gafur ve şekurdur. Allah mağfiret eder, şükrün karşılığını verir. Bu ayetten neyi anlamamız lazım? Önce bir Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teşekkür etmemiz lazım. Neyle teşekkür etmemiz lazım? Onu severek. Yakın bir sevgiyle, onu severek, ona teşekkür etmemiz lazım. Allah bunu iste dedi. Bunun dışında bir şey istemiyorum dedi. Onu sevince ne olur? Bu onun için güzellik olur dedi. Ben de onu güzelleştiririm dedi. Nasıl güzelleştiriyor? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama benzeterek. Onu sevince ona benzer çünkü. Onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya başlar çünkü. Allah müjdele dedi. Böyle yapanlar iman etmiş ve salih et, amel işlemiş kimselerdir, dedi. Niye salih amel işleyen kimselerdir? Salih amel, ıslah eden amel demektir. Birinci derecede salih amel işleyen Resulullah Efendimiz'dir. Neden? Çünkü insanları ıslah etmiş de ondan, bulunduğu halden onları çıkarmış da ondan, kötü aklaklarını güzel aklakla değiştirmiş de ondan, Nefislerini tezkiye etmiş de ondan. Sadece kendimize faydası olan amelimiz ahsen ameldir. Ama salih amel diğer insanlara eğer faydamız dokunuyorsa o salih ameldir. Onların ıslahı için çalışmışsak, çaba gayret sarf etmişsak, bir emeğimiz, bir katkımız olmuşsa o salih ameldir. Böyle olanlar, Resulullah Efendimiz'in güzelliğiyle güzel olur demektir. Allah gafur ve şükürdür. Yanlış yapmış olabilirsiniz. Günah işlemiş olabilirsiniz. Allah bunları mahfiret eder. Kullarıma müjdeler olsun dedi. Hiç olmamış gibi bunları siler ve onların yaptığı güzelliğin karşılığını verir. Resulü için Yaptığı şükrün karşılığını, onu güzelleştirmekle, ona benzetmekle karşılığını verir. Ayeti anlatırken, mesela bir de bu ayetin manası vardır, genel manası vardır. Önce mealde ne yazıyorsa onu öyle anlıyoruz zaten. Benim biraz önce bu ayeti biraz tefsir etmeye çalıştım sadece. Daha doğrusu tefsir nasıl yapılmalıydı onu anlatmaya çalıştım. O şekilde tefsir etmeye çalıştım kısaca. Mesela Elmarili Muhammed yazır. Müfessirin büyüklerinden hem de önde gelenlerindendir. Bunu nasıl tefsir etmiş? Meal Onu olduğu gibi okuyayım. İşte bu müjdeyle Allah iman edip iyi işler, iyi iyi işler yapan kulların, kullarını müjdeliyor. De ki, Buna karşı sizden, yakınlıkta, sevgiden başka bir karşılık istemem. Her kim çalışır da bir güzellik kazanırsa, ona orada daha fazla bir güzellik veririz. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok şükrün karşılığını verendir. Eğer mealden okursak, tefsirden okursak, genel olarak anlayacağımız şey bu kadardır. Ama arkadaşlar... Allah'ın ayetlerini okurken ne yapmalıdır? Bir de mananın bütününe bakmalıdır. O bütünü üzerinde tefekkür etmelidir. Nasıl ki yukarıdan aşağıya okuyorsa bir de aşağıdan yukarıya doğru okuması gerekir. Bir bütünlük içinde Allah neyi beyan ediyor? Allah'ın hikmeti nedir? Ayetlerin sonunda Allah'ın isimleri geliyorsa, o isimler anlaşılmadan o ayet anlaşılmaz. Asla bunu unutmayalım. İsim bir tane ise o bir isme göre anlamak gerekiyor. İki isim peş peşe geliyorsa o iki, o iki isimle beraber o ayeti anlamak gerekiyor. İsme göre anlamak gerekiyor. Diyelim ki 10 tane ayet peş peşe geldi, ondan sonra Allah'ın bir ismi geldi veya iki ismi geldi. O 10 tane ayeti o Allah'ın Esma-ı Hüsnasına ismine göre, isimlerine göre anlamaya çalışmak gerekiyor. Öyle ki o ayet bize açılsın. Onu anlayalım. Rabbimizin muradi nedir? Onu anlayalım. اِنْ تُبْرِضُ اللّٰهَ قَرْدًا حَسَنَةً Eğer siz Allah'a verdiyseniz, güzel bir borç vermişsiniz. Allah kendisi için verileni borç olarak kabul eder. İkram eden olur ama sen bunu benim yolumda sarf edersen bana borç vermişsin. ve daifhu o sizin için bunu katlar kat kat yapar ve yagfir lekum sadece değil sadece o Allah'a verdiğiniz borç batmakla kalmaz bir de sizin için mağfiret olur Allah sizi bundan dolayı mağfiret eder yani Yanlışlarınızı, günahlarınızı siler, hiç olmamış gibi kabul eder. Vallahu şekurun halim. Muhakkak ki Allah şekurdur ve halimdir. Sana hilmiyle muamele eder, yumuşak muamele eder, rahmetiyle, muhabbetiyle muamele eder. Çünkü Allah şekurdur. Yaptığın teşekkürün karşılığını kat kat verendir. Allah kendi yolunda verileni ne dedi? Güzel boş dedi onu. Li yufeekum ujurah. onlara tam olarak ecirleri ödendikten sonra ödenmekten başka her neyi yapmışlarsa onun karşılığını ecrini Allah verir ve yziduhum min fadlih bir de Allah fazlından ziyadesini verir. Bir önceki ayete kat kat dedi bu sefer ziyadesini verir. İnnehu gafurun şekur. Mahkak ki o gafur ve şekurdur. Fazlalığı neymiş? Fazlalığı mağfuret etmekmiş. Bir de onu mağfuret eder, bir de yaptığına karşılık onu artırarak verir. Bütün bunlarla beraber Allah'ın bu ismi kulda nasıl tecelli etmelidir? Ayetlerle beraber anlamaya çalışmamız lazım. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ eshebe اَسْهَبَ عَنَّ الْحَزَرِ Onlar dediler ki Elhamdülillah. Bizden özlük gideren Allah'a hamd olsun. Kim söylüyor bunu? Kıyamet günü Allah yolunda teşekküre layık işler yapanlar söylüyor. Allah onlardan hüznü, sıkıntıyı, üzülmeyi gideriyor. Onlar da bizden hüznü gideren Allah'a hamd olsun derler. <gülüyor> İnne Rabbena le gafurun şekur. Muhakkak ki bizim Rabbimiz gafur ve şekurdur dediler. Yaptıklarımıza karşılık bizi mağfiret etti. Bir de bizim yaptıklarımıza kat kat karşılık verdi artırarak verdi in yeşe 100 kilo riyah değişlendi, ruvaki de ala zehiri. O dilerse rüzgarları durdurur, denizde akan gemiler sırtı üzerinde olduğu yerde kala kalırlar dururlar. İnne fizali ke le ayatin, lükküllise barin şakur. Bunda mutlaka ayetler vardır. Gemilerin suda yüzmesi, suyun üzerinde rüzgarların onları taşımasında ayetler vardır. Kim anlar bunu? Kim Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür eder? Kainat ayetleri üzerinde kim tefekkür eder? لِكُلِّ sabarin şekur Çok sabredenler ve çok şükredenler kulda şekur oluyormuş. Kul bir de sebbar oluyormuş. Çok sabreden ve çok şükreden kullar için ayetler vardır. Bütün kainatta, bütün varlıkta neye bakarsa baksın onlar için her şey bir ayettir. Bunu anlaması için sebbar ve şekur olması lazım yalnız. Yani her ne olursa olsun onu Allah'tan bilmesi lazım. Hangi nimet olursa olsun onu da Allah'tan bilmesi lazım ki ayetler ona açılsın. Onun şuuru açılsın. Allah'ın ayetlerini okuyabilsin, anlayabilsin. Sabır yoksa, şükür yoksa o anlayamaz. Allah'ın ayetlerini okuyamaz. Belillâhe <Gülüyor> Rabbu ve kun mine Allah bilakis dedi. Başka bir şey olmasın dedi. Sadece Allah'a abdol dedi. Ve kun mine şakirin Nasıl olacaksın? Abd şükredenlerden ol dedi. Şükredenlerden olursan abd olursun. Şükretmezsen Avdolmayı kabul, kabul etmemiş. Şükretmeye nasıl avdolsun? Nimeti gerçekten Allah'tan bilse şükredecek. Şükretmiyorsa Allah'a avdolmamış. Allah'a avdolmayı kabul etmemiş. Allah'a avmi olmak istiyorsun, o zaman şükredenlerden ol dedi. Hem de bu hitap Rasulullah'a fedibidir. Sadece Allah'a avdol ve şükredenlerden ol. reis teazzene rabbukum Rabbiniz sizi davet ediyor. Teazzene Rabbiniz size ezan okuyor. Evet. Rabbiniz sizi davet ediyor. Sizi davet etti. Le'in şekertum Evet. Dedi ki size Eğer şükrederseniz Le eziden nekum Her ne için şükretmişseniz onu arttırırım. Ve le in kefertum Eğer küfrederseniz şükretmez de nankörlük ederseniz o nimetin üstünü örterseniz yok sayarsanız Allah vermemiş gibi davranırsanız ya da onu gizlerseniz, Eğer küfrederseniz İnne azabı deşidi. Muhakkak ki azabım çok şiddetlidir. Onun için bakmamız lazım. Gerçekten Allah'ın verdiği nimetlere şükrediyor muyuz? Hatta verdiklerini nimetten kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Yani gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı nimet olarak kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Kabul edip bunların şükrünü eda ediyor muyuz? Zahiri nimetlere bakarsak bunu rahatlıkla anlarız. Evlat bir nimettir. Eşler bir nimettir. Bu konuda Allah Lokman'ın ne söylediğini beyan ediyor. Hz. Lokman'ın evlat nimetine nasıl şükrettiğini bize öğretiyor ki biz de evlat nimetine öyle şükredelim. Eğer Allah'ın bizden istediği şekilde evlat nimetine şükretmiyorsak nimete şükretmedik, o nimet bizim için bela olur. Azap olur yani. Nimete şükretmediğimizden dolayı başımıza bela olur. Evlat nimetine nasıl şükretmemiz lazım? Sadece dünyada değil, ahirette de başımıza bela olur. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Kıyamet günü evlat anasından, babasından dolayı kaybettiğinde, cehenneme gittiğinde der ki, Ya Rabbi, benim bugün bu ateşi kazanmama sebep anam babamdır. Bana yolu göstermedi. Bana seni tanıtmadı. Onun için bu anam babam olacak kişilere iki kat azap ver der. Bir evladın anası babası için böyle söylemesi Rasulullah Efendimiz buyurdu. Onlar için en büyük azaptır. Tabiri caizse kendi eliyle evladını cehenneme göndermiş. Niye cehenneme göndermiş? Ona dünyayı dayatmış, senin dünyayı kazanman lazım demiş çünkü. Senin birinci tercihen ebedi hayatını kazanmaktır dememiştir. Bu dünya imtihan yeridir, ebedi hayatı kazanma imkanıdır. Allah bu imkanı sana verdiğinde Allah için elinden ne geliyorsa yap dememiştir senin hedefin, asıl hedefin ebedi hayatını kazanmaktır dememiştir. Senin için örnek olan, örnek alman gereken senin peygamberindir dememiştir. Dememişse, evladın şükrünü eda edememiş demektir. Evlat şükrüne karşı nankörlük yapmış demektir. Allah'ın azabı çok şiddetli olur. Hem bu dünyada hem ahirette, bunun azabını görür. Ya burada görür, ya orada görür. Burada görürse, o rahmet olur. bir başına bela olursa, o rahmettir. Belki oradaki cezadan kurtulur. Ama burada görmediyse, orada mutlaka görür. وَلَكَدْ اَتَيْنَا ateyna الْمَرْضَ Hikmet. Ant ki biz lokmana hikmet verdik. Hikmet, Allah'ın muradını anlama kabiliyeti demektir. Allah'ın muradını anlamak demektir. Biz lokmana hikmeti verdik. Enişkur lillah. Hikmeti niye verdik? Allah'a şükretmesi için. Demek ki hikmet Allah'ın muradını anlamak bize şükretirmiş. Birinin şükrü yoksa onun hikmeti yoktur. O Allah'ı anlamamış. Allah'ın muradını anlamamış demektir. Hikmeti şükretsin diye verdik. Ve men yeşkur <gülüyor> ve yeşkuru li Her kim ki şükrederse kendisi için, kendi nefsi için şükretmiştir. Allah'a bir şey vermiş olmaz ve men kefera ve illallahu ganiyun hamid her kim de küfrederse yani şükretmezse nankörlük ederse Allah gani ve hamid Allah zengindir Allah'ın hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyacı yoktur bununla beraber hamde övgüye her türlü övgüye layıktır ve isqalul ruhmane bi ibnihi Lokman oğluna demişti ki Allah'ın hikmet verdiği şükretmesi için hikmet verdiği Lokman oğluna dedi ki vehu ve yaizuhu ya beneye oğluna vaazda bulunarak dedi ki evladım yavrucuğum la tüşrik billahi Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. Demek ki bizim kendi evlatlarımıza söylememiz gereken ilk şey neymiş? Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. Hiçbir şeyi hiç kimseyi Allah'tan daha çok sevmeye kalkışma. Hiç kimsenin sözünü Allah'ın kelami önünde tutma. Hiç kimseyi razı etmeyi, rızasını Allah'ın rızası önünde üzerinde tutma. Hiç kimseyi bu konuda Allah'a şirk koşma. Hiç kimseye Allah'a güvendiğin gibi güvenme. İnne şirke ve azim. Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Senin kendi kendine yapacağın en büyük zulümdür. Allah zalimleri sevmez buyurdu. Allah'ın sevgisini kaybedersin. Allah cehennemi zalimler için hazırlamıştır dedi en büyük 20 şiddiğinde cehennemin en derin yerine gidersin demektir. Evet, devam ediyor. "Ve vasiyetin insana bir valideye." Biz insana şöyle vasiyet ettik. Vasiyet demek tavsiye demektir. Bununla beraber tavsiyedeki son söz demek insana, son söz olarak, şunu söyledik. Anaya, babaya söyledik. Anaya, babaya ne söyledi? Önceki ayetlere göre anladığımızda, Anaya, babaya dedi ki, evladına önce Allah'a hiçbir şeye şirk koşmaması söyledik. Anaya, babaya, son sözümüz budur dedi. Evladını, evlat nimetine şükret, ve ona Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamasını öğret. Bu şekilde iman etmesi için gerekeni yap dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hamalethu ummuhu ve <veznen> ala wehmi. Bunun sonra Evladın anasına, babasına nasıl muamele etmesi gerektiğini beyan ediyor. Anası zayıflık içinde, sıkıntı içinde, sıkıntı üstüne sıkıntı yaşayarak onu taşıdı. Evet, hamileyken sıkıntı üstüne sıkıntı yaşayarak onu taşıdı. lohu fi عَمِينَ Onun anasından ayrılması, sütten ayrılması iki senede olmuştur İki sene içindedir Eniş kurli öyle hitap ediyor bana şükret şükrün benim için olsun teşekkürün benim için olsun veli valideyken bir de anana babana teşekkür et şükret İleyel Mesir. Dönüşünüz banadır. Bana döneceksiniz, bunun hesabını size sorar. Anana babana teşekkür ettin mi, etmedin mi, bunun da hesabını sorar. Niye anana babana teşekkür etmen lazım? Her nimete karşılık teşekkür gerekir. Sebebini Allah beyan etti. Anası zorluk içinde, sıkıntı içinde... Zayıflık içinde onu taşıdı. Buna bir teşekkür et dedi. Yani nimete vesile olana teşekkür et dedi. Etmezsen hesabını sorarım dedi. O yanlış yapmış. O şöyle yapmış. Allah bu mazereti kabul etmez. Bununla ilgili başka ayetler de var. Sıra ona gelince amnezis inşallah. Ve in cahideke ala en tushrike bir laysa leke bihi il. onlar bilgin olmayan bir konuda. Daha doğrusu bilgisi olmayan bir konuda. Yani hiçbir şey olmayan bir şeyi bana şirk koşmanı isterse, bunun için seninle mücadele ederse, Allah'tan başka her şey hiçbir şeyde değildir. O şey ne olursa olsun yani. Onu bana şirk koşman için seninle mücadele ederse, ikisine de itaat etme. Senin Rabbin benim dedi o sana Allah'a hiçbir şeyi koşmamanı söylemedi. Hatta tam tersine herhangi bir şeyi Allah'a şirk koşmanı söyledi. Bunun için seninle mücadele ettiyse onlara itaat etme. Taviz verme dedi. Sen benim kulumsun. Bu konuda onlara itaat etme. ve Onlarla dünyada ma'ruf üzere. En güzel şekilde o bulunduğun duruma göre en güzel şekilde onlarla arkadaşlık yap, onlarla nazik şekilde konuş, muameleni öyle yap. Başlık koşmanı söylüyor. Bu konuda itaat etme ama en güzel şekilde onlara muamele et. Yok şöyle söyledi, yok böyle söyledi, yok kafir oldu. Onun için benim teşekkür etmeme gerek yok güzel bir şekilde muamele etmeme gerek yok diyemezsin. Allah ne buyurdu biraz önce? Ha sabri, sorarım dedi. Ne yap? Onlara tabi olma ama onları en güzel şekilde, en nazik şekilde, en iyi şekilde davran, muamele et. Ve tebbi' sebi'yle men enabe ile Sen bana dönmüş olanın yoluna uyu. Bana dönmüş olanların yoluna uy bana gelenlerin yoluna uyl. Tabii olma, ama en güzel şekilde muamele et. Bana dönenlerin, bana yüzünü bana çevirenlerin, beni isteyenlerin yoluna uyl. Sümme ileye merci oku. Sonra sizin hepinizin dönüşü banadır. Hazırımda toplanacaksınız yani. Ve öne bir okum, bir O zaman her birinizin ne yaptığını size haber veririm. Neler yaptığınızı haber veririm. Her biri orada dünyadayken ben haklıyım, ben doğru yapıyorum diyebilir. Kim doğrudur, kim yanlış yapmış size haber veririm. Evet. Lokmanın nasihati devam ediyor. Ya bunu ye. İn neha, in habbetin min hardal. Lokman yine, evladım dedi, yavrucuğum dedi. Haberin olsun ki, yaptığın her ne olursa olsun, o hardal tanesi kadar da olsa, bir buğday tanesi kadar da olsa. فَتَكُنْ fi سَخْرَ O, bir kayanın içinde olsa, اَوْفِ السَّمَاوَ Ya da o göklerde olsa, اَوْفِ الْاَرْ Ya da yerde olsa, يَأْتِي Onu getirir. Allah onu karşına getirir. Yaptığın her neyse. Bir hardal tanesi kadar da olsa, İster bir kayanın içinde olsun, ister gökte olsun, ister yerde olsun, Allah onu mutlaka önüne getirir, karşına getirir. Yeheti biha Allah, Allah onu karşına getirir. İnna Allah'e latifun kabil. Allah latif ve kabil. Kendi evladımıza bizim de böyle nasihat etmemiz gerekiyormuş. Evlat nimetine şifretmek için. Ya Buneyyye, gene evladım dedi. Ekimis selah. Namazı ikame et. Ve emur bil ma'ruf. Güzeli tavsiye et, güzeli anlat, güzele davet et. Güzel orana davet et. وَنْهَا عَنِ münker, Kötülükten, yanlıştan, münkerden de nehyet. وَسْبِرْ اَلَامَا esabe. Bir de sabret. Sana isabet eden, her ne olursa olsun ona sabret. Nasıl bir musibet, dedikodu, iftira, hastalık, yokluk olursa olsun, musibet ne olursa olsun, sana ağır gelen her neyse o musibettir. Sana isabet eden her ne olursa olsun ona sabret. ''İnne dâleke min azmil umur.'' İşte bu, azmedilmesi gereken büyük işlerdendir dedi. Bu büyük bir iştir dedi. Bu çok önemli bir meseledir dedi. Bunun için çaba gayret sarf etmen, yani azvetmen gerekir dedi. Bu konuda azimli ol dedi. Böyle ol, böyle yap dedi. Ev evet, Devam ediyor. وَلَا تُسَعَعَرْ خَدَّكَ بِالنَّاسِ İnsanlara karşı kibirlenme, böbürlenme, kendini şişirme dedi. Vela تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحَلْ Yolda yürürken öyle çalımla yürüme. Öyle böbürlenerek yürüme. Ne demek? Adam ol, insan ol, insan gibi yürü. Tabii ol, doğal ol. Kıbrıller mi? İnna İnna Allah'e, la yuhibu, kuller muqtalin, fakur. Çünkü Allah, kıbrıllenen, kibirlenen kendisini beğenen hiç kimseyi sevmez. Böyle çalım satan, böbürlenerek yürüyen, başkalarına karşı büyüklük taslayan hiç kimseyi sevmez. Allah'ın sevgisini kaybetme dedi yani. Nasıl olmak gerekiyormuş? Vaksit fi meshik. Yürürken yürüyüşünde tabi ol. Doğal ol. Vâkdû min sevtik. Sesini alçak. Sesini tabi halde kullan. Doğal olsun. Bağırma yani. Sesini yükseltme. İnne en kerel esvete lesavtu hamir. Muhakkak ki seslerin en çirkini eşeğin sesidir. Yani bağırıp çağırırsan eşek gibi olursun. Eşeğin durumuna bir Lokman bu tavsiyelerini evlat nimetine şük etmek için yapıyor. Evet. Elem tereu enellahi sahharelekum ma fis semawati ve ma fil ard. görmediniz mi? Görmüyor musunuz? Bakmıyor musunuz ki yerde gökte ikisi arasında ne varsa Allah onların hepsini size müsahhar kılmış. Hepsini sizin emrinizde vermiş. ve asbagh aleikum ni'amahu zahireten ve batine. Hem zahiri hem batini olarak sizin üzerinize nimetlerini yağdırıyor. Hem zahiri hem batini nimetlerini sizin üzerinize yağdırıyor eğer zahiri ve batini olarak nimetini yağdır, yağdırıldığını görürsek şükrederiz. Yoksa Allah bana ne yapmış deriz. Sadece sıkıntıyı görürüz, olmayanı görürüz, evet, nankörlük ederiz. Ama Allah nimetini zahiri ve batini olarak sizin üzerinize yağdırıyor Ve وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِيَلُوا فِي اللّٰهِ Ama insanlardan öyle kimseler var ki Allah ile mücadele eder. Allah'a itiraz eder. Allah ile mücadele eder. Bir <gülüyor> gayri ilmi olmadığı halde, yani bilmeden, anlamadan, dinlemeden, anlamaya çalışmadan Allah ile mücadele eder. Allah'a sen yanlış yaptın diyor. Mücadele ediyor. Mücadelesi nerededir? Şükürsüz bir gündedir. Şükür Allah yanlış yaptı der, eksik yaptı der, Bu niye bana böyle yaptı der. Evet. İlvi olmadığı halde Vela, hidayetçi, hidayetçisi olmadan Eğer hidayetçi demek mürşid kamil demektir, mürşid demektir. Mürşidi olmadan, yol göstericisi olmadan Voilà kitabın Münir. Münir saçan, bir kitaba da dayanmadan. Yani konuştuğu söylediği ne hidayetçinin söylediği gelir ne ayettir ne de onun bir elmi var. Tabii ki bunlar olmayınca o Allah ile mücadele eder. Dolayısıyla şifetmez. Bu, Dohman'ın kendi evladına olan nasihatiydi. Bir de eşlerin birbiri için Allah'a şükretmesi lazım. Eşler birbiri için nimettir. Eğer bakarlarsa birbirleri için nimet olduklarını görürler. İkisi birbirini tamamlıyor, ikisi birbiri için nimettir. Bunu nimet olarak görüp şükretmeyince ne olur? Azap olur. O ona sen şöyle yaptın, sen şöyle yapmadın, öteki ona sen şöyle yaptın, sen şöyle düşünün, böyle konuştun, böyle yapmadın der. Böyle de bakarsın ki nimet azap olmuş. Niye? Nimete şükretmedi. Onu Allah'tan bir nimet olarak görmedi. Sanki çalışmış, kazanmış da, hak etmiş de Allah onu öyle vermiş, hakkıymış gibi. Hangi nimet olursa olsun o Allah'ın ikramıydır. Nimete şükretmedi mi ne olur? Allah söyledi, azabım çok şiddetlidir dedi. Onu alırım, şiddetli bir azap görürsün dedi. Öyle oluyor mu? Aynen öyle oluyor. Nasıl oluyor? Bakıyorsun birbirlerini sevmişler, evlenmişler. Her kişi de birbirini o anda nimet olarak görür ama Allah'tan bir nimet olarak görüp onun şükrünü eda etmiyor. Kıymetini de bilmiyor yani. Nimetin şükrünü eda etmeyince nimeti kendinden örtüyor. Onun ...vesile olduğu nimetlere teşekkür etmesi gerekirken, karşısındakinin yani... ...ne diyor? Eksiklere bakıp, niye bu eksiktir, niye şu yoktur, niye bunu böyle yaptın, niye şunu şöyle yapmadın... ...deyip nankörlük yapmaya başlar. Öyle olur ki, artık karşısındaki nimet olmaktan çıkmış, zahmet olmuştur. Şükretmediği için Allah nimeti alıyor aradaki sevgi bitiyor, gidiyor. ...öyle bir hala alıyor ki... ...artık... ...adam eve gitmek istemez... ...kadın onun eve gelmesini istemez. Nimet bitti. Niye? Şükretmediği için. Sonra durup... ...bu niye böyle oldu diyor. Yetmez. Bu böyle olduğu için... ...karşısındakini suçlamaya devam ediyor. Ben yaptım demiyor. Ben nankörlük yaptım demiyor. Ben şükürsüz olduğum için... Allah bu nimeti aldı demiyor. Allah'ın azabı şiddetlidir. Bu şiddetli azap bunun içindir demiyor. Niye? İmanı yok da onun için. Hara küfürde, nankörlükte hara direniyor. Bir bunu anlasa, bir tövbe etse, bir dönse Allah nimeti bir daha verecek. Hata benim dese, yanlış benim dese, eksik benim dese, ben Rabbime şükredemedim, nimeti görmedim. Bir eksiyi, bir yanlışı görüp bütün güzelliklerini yok saydım dese Allah nimeti geri verecek. Böyle yapmıyor. Nefsinden yana, şeytandan yana durmaya devam eder. Azap da şiddetlenmeye devam eder. Öyle bir hal alır ki artık birbirlerine bakamazlar. Birbirlerini görmek istemezler. Değil sevmek, birbirlerini görmeye tahammül edemezler. Bu arada çocuklar da arada gidiyor tabi. Böyle bir ailede çocuk nasıl yetişsin? Evet. Onun için evladımızı da nimet olarak görmemiz gerekir. O nimetin şükrünü eda etmemiz gerekir. Eşimizi de, kadın olsun erkek olsun, eşimizi de Allah'tan bir nimet olarak görüp onun şükrünü Eda etmemiz gerekir. Onun şükrünü, teşekkürünü önce ona yapmamız gerekir. Nimete vesile olana teşekkür etmen gerekir önce. Sonra bunun için Allah'a şükretmen gerekir. Allah sözünü söyler. Kim nasıl anlarsa anlasın, ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Görecek ki Allah'ın hükmü geçer. Yani ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım. Onun söyledikleri geçmez. Allah'ın hükmü geçerlidir. Şükretmediği için nimet ona azap oldu. Ona nimet olan şey sonra azap oldu. Aynı şey evlat için de geçerlidir. Evladını Allah'a bir kur olarak yetiştirmezse, ya dünyada ona azap olur, ya da ahirette, ya da her ikisinde azap olur. Mesela bakıyorsunuz, ana baba yaşlanmış, 4-5 tane evlabi vardır, her biri kendi işinde, hiç kimse onlara dönüp bakmıyor. Oysaki ana baba onlar için birçok emek yemiş. Sarf etmiş, okutmuş, yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş. Ama onlar böyle bayramdan bayrama sormayı bile zor yapıyor. Niye öyle? Eğer onlar Allah'a bir kul olarak yetişseydi, Allah'ı sevseydi, Allah için sevseydi, Allah'a şükretseydi, anaya babaya teşekkür etmesi gerektiğini bilseydi, böyle yaparlar mıydı? Yapmazlardı, yapamazlardı. Kim yaptı bunu? Ana baba yaptı. Kendi eliyle yaptı. İstediği kadar ağ etsin. Bitti. <gülüyor> Ellezine tabu ve eslahu ve ahtesemu billah. Ancak dedi Allah o kimseler ki tövbe ederse, Allah'a dönerse وَاَسْلَحُ Kendini düzeltirse, durumunu düzeltirse, وَاَعْتَسَمُ billah Allah'a sarılırsa, Allah'a sarılmak nasılmış? Allah'ın ipine sarılmak başka, Allah'ın yoluna sarılmak başka, Allah'a sarılmak başkadır. Allaha döner, kendini düzeltir, ıslah eder ve Allah'a sarılırsa ve ekle su ve ekle su Lillah. Dinini sadece Allah'a halis kılarsa, dini, hayatı yani, hayatı sadece Allah için olursa, fa ulayke ma al mu'minin. İşte onlar müminlerle beraberdir. Mümin olmuş değil. Bütün bu yanlışlardan sonra bunu yaparsa onlar da müminlerle beraber olur. Allah'ı sevenlerle beraber olurlar. Allah'a aşık olanlarla beraber olurlar. Hayatını Allah yolunda yaşayan, sarf edenlerle beraber olurlar. Ve şifa yiüti Allah müminine ecren âzîma. Sonra Allah müminlerin âjrini tam olarak verecek. Ma yefgalu ma yefgalu Allahu bi azab yukum. Allah size neden azab versin? Allah size niye azap etsin? مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِيْعَزَابِكُمْ Allah size azap etse, Allah'ın ne faydası olur? Allah'ın size azap etmesinde ne çıkarı vardır? Allah soruyor. O zaman niye azap vardır? O zaman niye azap ediyor? İyi şeker tut. Eğer şükredseydiniz, eğer şükrederseniz, bütün çektiğiniz azapla şükretmediğiniz içindir. Nankörlük yaptığınız içindir. Ve amentum. Ve iman etseydiniz, iman ederseniz. Şükrederseniz iman etmiş olursunuz. Şükretmeyince iman etmiş olmuyorsunuz. Eğer şükrederseniz, iman ederseniz Allah size neden azap etsin? Niye sizin nimetten mahrum bırakıp o size azap olsun? Ve evet. kana Allahu şakiren alim. Allah şükredenleri bilir. Allah alimdir. Kimin şükrettiğini, şükredeceğini de bilir. Muameleyi ona göre yapar. Eğer nimeti verecekse, okulda şükürsüzlük yapıp nankörlük edecekse o nimet ona azap olacaksa, o alimdir. O kurunu bundan korur. Vermediyse seni koruyor. Ve makânları nefsin en temūte illa bi izdilahi kitaben muacala. Hiç kimse ölmez. Hiç kimse için ölüm yoktur. Allah'ın izni olmadıkça evet, illa bi izniyla. Kim ölüyorsa o Allah'ın izniyledir. Nasıl ölürse ölsün. Allah izin vermiştir. Onun vakti tamam olmuştur yani. Bununla beraber Allah onu bir kitapta yazmıştır. Yazılıdır o. Ve men yürüd, sıvab ve dünya minha. Her kim ki dünya ödülünü isterse. Dünya menfaatını isterse, sevap demek ödül demektir. Dünya nimetini, ödülünü, sevabını isterse ona ondan veririz. men yürüp سَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا Kim de ahiret ödülünü isterse, ahireti isterse ona da onu veririz. Yani dünyayı isteyene ahireti vermiyoruz. Biri ahireti istediyse sözünde dursun. Ona da ahireti veririz. Dünyayı da verir mi? Dünyayı da üstüne ikram olsun diye verir. Vesne cizi şakirin. İşte biz şükredenleri, şakirleri. Böyle mükafatlandırırız. Nasıl? Hem ahireti veriyoruz, üstüne dünyayı da veririz. Ama dünyayı isterse ahiret yok. Ve ersel Musa bi ayatina gerçeği şu ki biz Musa'yı ayetlerimizle gönderdik en ekriş kıvmeke mine zulümati ile nur kavmini karanlıklardan nura çıkarsın diye kavmini zulümetten küfürden aydınlığa nura çıkar diye ve zekirhum bi ey ve onlara Allah'ın günlerini zikret hatırlat Allah'ın günlerini hatırlat Bu ayeti bir zahiri olarak anlamak lazım Allah'ın onlara olan ihsanını anlat Onlar kurtulsun diye gösterdiği mucizeleri anlat ama ele söylemedi yalnız burada mealde öyle yazar tefsirde öyle yazar ama Allah'ın günlerini hatırlat dedi. Onların Allah ile geçirdiği günleri hatırlat dedi. Allah'ın huzurundayken dünyaya gelmeden Allah onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde kalu bela şehidda dediler onlar onlara onu hatırlat onların Allah'a verdiği sözü hatırlat. Allah'ın onlara olan vaadini hatırlat. İnne fizalike le'ayatin lukulli sebbârin şekûr. Muhakkak ki bunda her çok sabreden ve çok şükreden kimseler için ibretler vardır, ayetler vardır. Anlaşılması gereken hikmetler vardır. Zürriyete men hamelna me'anuh innehü kâne abden şekûran Ey Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımız Ey Nuh'un zürriyetinden gemide taşıdıklarımız. Allah bütün insanları hitap ediyor. Muhakkak ki o şükreden bir kuldu. Nuh şükreden bir kuldu. Elem tere el fülke tecri bil bahr bi ni'metillah. Bu da şu da size sizin için Allah'ın ayetlerindendir. Gemilerin denizin üzerinde akması Allah'ın ayetlerindendir. Buna beraber Allah'ın nimeti ve ikramidir. Di yuriyekum min ayatihi. Görmek isteyenler için, görenler için bu Allah'ın ayet, bunlar Allah'ın ayetleridir. Inna fizza li keli ayatin li kulli sebarin her çok sabreden ve çok şükreden kullar için bunda ayetler vardır. Yâmalûne lâhu ma yasha min nharî ve ve temasiyle ve cîfane kel cevap ve pudurî resiyat i'melu a'le davu ve şükra ve qalilun min ibadiyye şükür Allah Hazreti Seliman'dan onun döneminden bir ayet buyurdu o emrinde olanlar onun için mihraplar, heykeller, havuzlar sabit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Allah hitabı Davud Aleyhisselam ve onun ehline yaptı. İmalu, çalışın dedi. Ey Davud hanedani ey Davud ailesi çalışın dedi niye çalışsın? şükretmek için çalışın dedi. Demek çalışmak da şükürmüş. Bir şeyi meydana getirmek de şükürmüş. Ve evet, qalilun min ibadillah şakur. Yani doğrusu şükreden kullarım pek azdır. Yani gerektiği yerde, gerektiği gibi yapmak, çalışmak şükürmüş. Yaptığını güzel yapmak şükürmüş. İşin hakkını vermek de şükürmüş. Ama bununla beraber şükreden kullarım pek azdır dedi. İşin hakkını veren pek azdır dedi. Ve yut'imuneb teameh ''Ala hubbehi miskinen ve yetimen ve esire'' Yoksula, yetime, esire, sevdiği taamdan yedirir, sevdiğinden yedirir, ikram eder. Seve seve ikram eder. ''İnne mâ nut'imukum bi veçillâh'' Derler ki, biz sizi Allah'ın veşi için doyuruyoruz, ikram ediyoruz size, Allah'ın veşi için, Allah'ın cemali için, Allah'ın rızası için. لَا نُرِدُوا cezaen ve la şukura. Biz bunun karşılığında sizden herhangi bir ücret istemediğimiz gibi bir teşekkür de beklemiyoruz derler. Müminler böyle yapıyormuş. Nimet'i seve seve ikram eder, sevdiği nimetten ikram eder, yetime, fakire, yoksula, miskine, esire ikram eder. Bununla beraber derler ki, biz sadece bunu Allah rızası için yapıyoruz, Allah'ın veşi için, O'nun cemali için yapıyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz. Demek ki yaptığımızda, yaptığımıza karşılık teşekkür bekliyorsak, o Allah'ın veşi için olmaz. Allah'ın cemali için olmaz. Ne için olur? Teşekkür için olur. Onun için bir iyilik yaptığımızda, bir ikram yaptığımızda onu unutmamız lazım. Asla ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemememiz lazım ki Teşekkürü Allah bize yapsın Karşıdan beklersek Allah'tan teşekkürü beklemeyelim İnna Nehâfû min Rabbina Yevmen abusen. Çünkü biz Rabbimizden korkarız. Hangi günde? O suratsız kara günde. O kıyamet gününde. O dehşet gününde ondan korkarız. Onun hesabını yaparız. Onun için burada sizden bir teşekkür ya da bir karşılık beklemiyoruz. O gün bize faydası olsun diye. O gün bize nur olsun diye. O gün bize güzellik olsun diye. O gün bizim için güzel olsun diye yapıyor. O gün Rabbimiz yüzümüze baksın diye. İn tek furûfe inellâhu ganiyyun ankum. Eğer siz nankörlük yaparsanız şu fers ederseniz. Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Allah sizden ganiydir. Allah size muhtaç değildir. Sizin şükrünüze muhtaç değildir. Sizin nankörlüğünüzden de bir zarar görmez. Wala yerda li ibadihil kuf. Ama Allah kullarının nankörlüğüne kifrine razı olmaz. Ve inteş kuru yerde hulakum. Eğer şükrederseniz o sizin için bundan razı olur. Sizin şükrünüzden razı olur bundan dolayı sizden razı olur. Ve la teziyru vaziretun wizre ukhra. Hiç kimse bir başkasının yükünü Taşımaz, taşıyamaz. Hiç kimse kimsenin günahını çekmez. Nankörlüğünün cezasını görmez. Küfrünün cezasını görmez. Sümme ilâ rabbekum okum. Sonra sizin dönüşünüz Rabbinizedir. Rabbinize döndüğünüzde sizin nankörlük mü yaptığınızı, şükür mü yaptığınızı ne yapar? Ve yünebbi'ukum bima kuntum te'amelûd. Size neler yaptığınızı, nasıl yaptığınızı size haber verecek. İnnehu alimun bizati sudur. Muhakkak ki o göğüslerde olanı bilir. Neyi düşündüğünüzü, niyetinizin ne olduğunu bilir. Suma athawna ankum min ba'di zalik. Sonra sizi Bundan sonra affettik. Yaptıklarınızdan sonra sizi affettik. Evet. Bakara suresi 52. ayettir bu. Hz. Musa'nın kavmine hitaptır. Bunun Bundan önceki ayetler. kum تَشْكُرُونَ Niye sizi affettik? Şükredesiniz diye. Hz. Musa Tur'a gidince, Hz. Musa'nın kavmi buzağıya put edinip, buzağıya taptı. Hz. Musa Tur'dan dönünce, evet, levhalarla Allah'ın ayetleriyle gelmişti. Allah, bu yaptığınızdan dolayı, bundan sonra yine sizi affettik dedi. Niye? Niye? Şükredesiniz diye. Size peygamber gönderdim, kitap gönderdim, peygamber nimetine, kitap nimetine şükredesiniz diye. Sizi ciddiye alıp muhatap aldığım için, size vahyettiğim için şükredesiniz diye. Bu ya taptığınız halde sizi affettik, affetmemizin sebebi şükredesiniz diyedir yalnız Şükretmeden nimeti nimet olarak kabul etmiş olmaz. Mesela ne diyoruz? Kur'an bizim için nimettir. Sen bu nimetten ne kadar istifade ediyorsun? İstifade yok. O zaman Kur'an nimetine nasıl teşekkür edersin, edeceksin? Nasıl şükrediyorsun? Veys kultum ya Musa لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهُ نَرَى اللّٰهَا <جَهْرَتًا> Yine Hz. Musa'nın kavmi Hz. Musa'ya söylüyor Biz diyor Allah'ı açıkça yani böyle baş gözüyle görmedikçe iman etmeyiz. Sana iman etmeyiz. Eğer Allah'ı bize göstermezsen iman etmeyiz dediler ve alhaza ve alhaza ve onlar böyle yapınca böyle söyleyince ne zaman söylemişlerdi bunu Hazreti Musa'nın kavmi dedi ki sen Tur Dağı'na gidiyorsun Allah ile konuşuyorsun Allah sana vahiy ediyor biz de bu vahyi Allah'ın bu vahyi nasıl yaptığını biz de görmek, işitmek istiyoruz Hazreti Musa bunu yara bir kavun böyle istiyor deyince Allah onlardan önde gelen 70 kişiyse önde gelen 70 kişiyse al getir. Hazreti Musa tura gideceği zaman kavun içinden 70 kişiyi seçip alıp tura götürdü. Orada hepsi Allah'ın vahiyini Allah'ın vahyine şahit oldular. Onlara yetmedi. Bu sefer Hazreti Musa'ya dediler ki, hadi Allah'ı bize göster. Bize bu vahyi yapanı göster. Onlar böyle söyleyince Allah buyurdu ki bir şimşek onları kapladı. Yıldırım onları kapladı. Yani Allah perdeyi böyle biraz araladı. Şimşek şahar gibi Allah'ın nuru tecelli edince hepsi kala kaldı, baka kaldı. Hepsi o anda öldü. سُمَّ بَعَسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِيكُمْ Ölümlerinden sonra, ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Bu tecelliyle karşı karşıya kalınca Hepsi olduğu yerde gözü aşağı şekilde bakak kaldı. O anda hepsi öldü. Bu ölümden sonra Sizi tekrar delilttik ki yani onları tekrar delilttik ki kum teşkurun. Şükretsinler diye. Şükredesiniz diye. Demek şükretmek iman etmekmiş. Şükretmek amel etmekmiş. Şükretmek mü'min olmakmış, müslüman olmakmış. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam gece ibadet ederken ayakları şişinceye kadar hatta morarıncaye kadar ibadet ederdi. Bir gün Hazreti Ayşe anemiz Resulullah Efendimiz'e dedi ki, Ya Resulullah Allah Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmedi mi? Evet dedi. Bu konudaki Pete Süresinin baş baş başındaki ayetlerdir. O zaman kendini niye bu kadar yoruyorsun dedi, kendini bu kadar yormasan olmaz mı? Cevap olarak ne buyurmuştu? Rabbime şükreden bir kul olmayayım. Mı? Evet, Rabbime şükreden bir kul olmayayım. Mı? O zaman ne yaparsak yapalım, hangi ibadeti yaparsak yapalım. Onu bir şükür mantığıyla yapmamız lazım. Allah'a teşekkür. Bize şunu ya da bunu versin değil. Verdiklerine şükür. Onun için Allah Resulü Efendimiz için buyurmuştu. İnna fetahnaleke fethen mübîn. Doğrusu bir sana apaçık bir fetih verdi. Ley yghfirlleke Allahu ma taqaddame min zenbike ve ma Hem senin geçmiş günahlarını hem gelecek günahlarını bağışlamak için bu fethi verdi sana. Ve yutimme ni'metahu. Nimetini tamamlamak için aleyke <gülüyor> sana senin üzerine ve yehdiyeke sıratal müstakim. Seni sırat-ı müstakime hidayet etmek için bunu yaptı. Ve yansıtık Allahu nesren aziza. Bir de Allah sana şerefli bir zafer verip sana yardım etti. Kime karşı? Önce nefsine karşı, kendisine karşı. Biri kendi nefsine karşı eğer zaferi bulursa Allah ona fetih ihsan eder, hem geçmiş hem gelecek günahlarını affeder, onu sirat-ı müstakime hidayet eder. Çünkü o artık oradan çıkmaz, ayrılmaz. Bunu onun için okudum. Şükredici bir kul olur. Ve Allahın Rabbı, Allah, fi kulubil mü'minin odur. Allah'tır. Müminlerin kalbine sekineti indiren Allah'tır. Sekine neden indiriyormuş? Liyazdadu <gülüyor> imana. İmanlarını arttırmak için yapar bunu. Demek sekinet gönüldeki imanı artırıyormuş. Allah'ın müminlerin kalbine indirdiği sekinet me'imanihi. <gülüyor> İmanlarıyla beraber imanlarını arttırsın diye. Sekinet. Gönlün Allah ile sükun bulması demektir. Gönlün Allah ile mutmain olması demektir. Gönlün şükür halinde olması demektir. Gönlün Allah'a karşı tevekkül halinde olması demektir. Sekinet. Allah bu sekineti indirip, sekinet bir nurdur. Allah huğrunun kalbine bu nuru indiriyor, imanıyla beraber imanını arttırır dedi. Allah deyip Allah'ı zikrederken gönlümüze sekinet iner. Allah Resulullah Efendimiz için buyurdu, onların mallarından sadaka al ve onlara selat et, dua et. Çünkü senin duan onlar için sekinettir. Allah'ın Resulü ümmetine, sahabesine dua edince, Allah onun duası sayesinde, Gönüllere o sekinet nurunu indirir. O lünü kimin kalbine indirdiyse onun imanını arttırır. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا Göklerin ve yerlerin orduları Allah'a aittir. Allah alim ve hakimdir. Allah ne yaptığını biliyor. Yaptığı her ne varsa onu hikmetle yapar. Veliyetü'l mü'minîne vel mü'minât cennetin cehrî min tahtihel enhâr hâlidîne Allah mü'min kadınları, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları Aşlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve onlar orada ebedi kalırlar. Ve yükeffer anhum seyyiatihim. Bir de Allah onların yanlışlarını, günahlarını, seyyie'lerini mağfiret eder, örter. Olmamış gibi muamele eder. Ve kana indallahi feuzen azim. Kesinlikle bu Allah katındaki en büyük kurtuluştur. Allah kimin günahlarını örter, onu cennete koyarsa, bu en büyük kurtuluştur. Ve yu azzab al munafiqine walmunafiqat walmushrikine walmushrikat. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara, müşrik erkeklere müşrik kadınlara azap eder. Neden azap eder? Zennene billahi zenne su. Allah hakkında kötü zanda bulundukları için. Allah hakkında kötü zanda bulunup şükretmedikleri için, Allah'ın şekur olduğunu kabul etmedikleri için, Allah'ı şükre, teşekküre layık görmedikleri için, Allah hakkında kötü zanda bulundukları için. Kimdir bunlar? Allah hakkında kötü zanda bulunan kimdir? Müşrik erkekler, müşrik kadınlar, münafık erkekler, münafık erkek kadınlar. Allah hakkında kötü zanda bulunan müşriktür ve münafaktır. Ya Allah'a şirk koşuyor açıkça, ya da ben müminim, ben müslümanım diyor ama kalbinde iman yoktur, bu münafaktır. Allah hakkında kötü zan beslemek ne demek? Bu Allah'ın gayretine dokunmuş, dokunuyor bak. Aleyhim dairetü's-su. Allah hakkında yaptıkları bu kötü düşünce kendi başlarına gelsin dedi Allah. Madem ki onlar Allah hakkında suizanda bulundu, ben de ona öyle muamele ederim dedi. Onun zannettiği gibi ona muamele ederim dedi. Nasıl muamele ed ediyormuş? Gedeballahu aleyhi. Allah onlara gazap ölecek. Allah'ın rahmetini görmedi. Vedud oluşunu Muhabbetiyle muamele edişini görmedi. Kerim olduğunu görmedi. Görmezden geldi. Yoksaydı. Ve le'anehum Ve onlara lanet edecek Allah. Gazap edecek ve lanet edecek. Ve adde lehum cehenneme bir de ona cehennemi vaat etmiştir. Cehennemi hazırlamıştır. Vesayet mesir. O ne kötü gidiş yeridir. Evet. Allah'a şükretmeyenler ben Müslümanım, müminim dediyse münafıktır. Kadın olsun, erkek olsun. Çünkü Münafık erkek ve münafık kadın dedi. Aşıktan zaten kafirse o da müşriktir dedi. Niye? Allah'a kötü zanda bulunduğu için. Allah sen benim kurumsun, Benim hakkımda nasıl kötü zanda bulunuyorsun? Ben kendimi tanıtmadım mı kitabımda? Senin Rabbin olduğumu, Rahman olduğumu, Rahim olduğumu, Kerim olduğumu, Vedud olduğumu, Vehhav olduğumu söylemedin mi? Sen bu düşündüğün vasfi sıfatı bana nasıl yakıştırdın? Nasıl yakıştırıyorsun? Nasıl benim için kötü zanda bulunuyorsun? Nasıl Allah yanlış yaptı diyorsun, güzel yapmadı diyorsun? Nasıl ona senin yaptığını beğenmiyorum diyorsun? Bunu dilinle söylemen gerekmez. Gönlün Allah'ın yaptığından sıkıldıysa bu münafaklık arametidir. Bu münafaklıktır. Böyle yapanlara Allah ne yapıyormuş? Gazap ediyormuş, lanet ediyormuş. Ceza olarak da onun için cehennem hazırlanmış. O ne kötü gidiş yeridir dedi. Ne kötü varış yeridir dedi. Vallahi cünûdüs semâvâti vel ard. Ve kâne'llâhu azîzen hakîm. Sadallâhu <gülüyor> Göklerin ve yerlerin emri, hükmü, orduları Allah'a aittir. Allah aziz ve hakimdir. Bütün şeref Allah'a aittir. Allah her neyi yapıyorsa bir hikmeti bir muradı vardır. Orada sizin için bir güzellik vardır. Size şeref vermeyi dilemiş. İzzet vermeyi dilemiş. Kıyamet günü kimin tartıları ağır gelirse onlar arzularına, isteklerine kavuşacaklar buyurdu aitken Allah. Allah, tartıyı tam olarak yapandır." dedi. فَلَنَسْ أَلَنَّ لَذ۪ينَ اِرْس۪يلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْ أَلَنَّ الْنُرْسَل۪يلَ Kesinlikle dedi Allah, Resul gönderdiğimiz, kavbe soracağız, ümmetlere soracağız, bir tek onlara sormayacağız dedi. Gönderdiğimiz Resullere de soracağız, onları da hesaba çekeceğiz. فَلَنَا قُسَنَّ عَلَيْهِمْ بِا ve وَمَكُنَّ غَابِرِينَ Her şeyi soracağız, orup biten her ne varsa mutlak bir ilimle onlara anlatacağız. Çünkü biz her an onlarla beraberdir. Evet. kimin ameli ağır gelirse onlar arzularına erecek kimin de tartıları hafif gelirse onlar kendi kendilerine haksızlık edenlerdir kendi kendilerine yazık edenlerdir bir de andolsun ki sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için orada birçok geçim kaynakları yaptık Doğrusu siz pek az şükrediyorsunuz dedi. Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin dedi. Hemen secde ettiler, ancak iblis secde edenlerden olmadı. Bak dikkat ediyorsak, Allah ne dedi? وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Geçek su ki sizi yarattık, sizi Adem'i yarattık de, Seni yarattım diyor. Sizi yarattık. Sümme sevver nakum. Sonra sizi tasvir ettik. Suret verdik. Sümme kulna melaiketis yudu ni Adem. Sonra meleklere Adem için secde et dedik. Sen Ademsin dedik. Melekler sana secde etmiş dedik. Ve secedu illa iblis. Hepsi secde ettiler. İblis haris. لَمْ Min مِنَ السَّعْجِدِينَ İblis secde edenlerden olmadı. Sana secde edene, İblis'in de secde etmesi gerekirdi, secde etmedi. Sana secde etmesi gerekene tabi olma dedi. O senin Rabbin olmasın dedi. Nasıl? قَالَ مَا مَنَعَيْكَ اَلَّا تَسْجُدَ İz ki Allah buyurdu ki ben sana emretmişken neden secde etmedin sana secde seni secde edelim neden şey nedir? Kana ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaqtahu min ti Dedi ki ben ondan hayırlıyım. İblis öyle söylüyor. Ben diyor insandan hayırlıyım. Niye beni ateşten onu çamurdan yaratmışsın? Zahiri olarak ben ondan üstünüm dedi. Allah ne buyurdu? "Kale fehbit. in oradan dedi. Kale fehbit minhâ fe mâ yekûnuleke en tetekebbere bihâ. Fahruç. Fahruç inneke min es Allah in oradan dedi, orası senin kibirleneceğin, tekebbül olacağın yer değildir. Yani çık oradan dedi, sen aşağılık olanlardansın. Kendi kıymetini, değerini taşıyamayanlardansın. Şerefini kaybedenlerdensin. Demek ki biri kibirlenirse... Mevkisi makamı ne olursa olsun Allah ona in aşağı gider. Kale ve enzirni ila yawmi yub'asu. İbhis dedi ki bana insanların tekrar dirileceği güne kadar bana izin ver. Kare inne Allah buyurdu ki sana izin verdim. Ne yapacaksın? Kare dedi ki, pebima erwayteni. Beni ibaya düşürdüğün için. Beni sapdırdığın için. La le aqoudanne lehum siratel ben de senin sirat-i müstakimin üzerinde oturacağım. Yani ne yapacaksın? Sümme la atiyennehum, la atiyennehum, la atiyennehum min beyni eylihim ve min kalfihim ve an eymanihim ve an şimalihim ve la tecihidu ekserehum şakirin. <gülüyor> Senin silahtı müstakimin üzerinde oturacağım, onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim, onları kandırmaya çalışacağım. Ön, arka, sağ, sol nedir? Daha önce bunları biraz izah etmiştik. Sen çoğunu şükreder, bulmayacaksın dedi. Eğer şükretmezse ne olur? Şükretmezse şeytana tabi oldu. kâle okruç minhâ mezûmen medhûrâ Allah çık oradan dedi yerilmiş ve kovulmuş olarak rezil kefaze olmuş olarak lemen Tabi minhum Her kim ki onlardan insanlardan beni Adem'den meleklerin o secde ettiği Ademlerden her kim ki sana tabi olursa le amalen ne cehenneme minkum minkum ezmeain Sizi hepinizi toptan hepinizi cehenneme dolduracağım Arkadaş oldunuz, arkadaş olmuştunuz, hepiniz cehennemi hak ettiniz, hepinizi cehenneme dolduracağım. Niye? Şükretmedikleri için. Şükürsüzlük, şeytana arkadaş olmaktır, şeytana tabi olmaktır. Şükürsüzlük, Allah hakkında, suizanda, kötü düşüncede bulunmaktır. Burada şeytan bir de Allah'a iftira attı. Beni azdırmana karşılık, saptırmana karşılık dedi. Allah secde et dedi. Secde etmiyor, fikir beyan ediyor. Allah'ın emri karşısında fikir beyan ediyor. Ne diyordu? Ben ondan hayırlıyım. Irkçılık yaptı yani, ırkçılık. Beni ateşten, onu çamurdan yaratmışsın dedi. İlk ırkçılığı yapan iblistir. İlk ben üstünüm diyen İblis'tir. Onun için kim ırkçılık yaparsa, benim ırkım daha şereflidir, daha değerlidir, daha üstündür, dilim üstündür derse, yok. iblis de aynı konuma düşer. Üstünlük neyleydi? Takvayla. Kim Allah'a yakınsa, kim Allah'ın hesabını yapmışsa, kim Allah'a şükrediyorsa, iman etmişse üstün olur. Ama Hazreti Adem öyle söylemedi. Sonra Adem ne yaptı? İblis ne yaptı? Allah Adem'i cennete koydu. Buradan her türlü nimetten istifade edin. Ama şu ağaça yaklaşmayın dedi. Şeytan onları kaydırdı buydu. Ayaklarını kaydırdı, onları kandırdı. Nasıl kandırıyor? Ve kasemuha ve ve kâsehuma, in nerlekom demine nasihin. Şeytan onlara yemin etti, dedi ki, ben size nasihat ediyorum, ben sizin ilginizi istiyorum. Allah size bu meyveden yemeyin dedi ya, eğer yeseniz içiniz ya melek olursunuz, ya da burada ebedi kalırsınız. O zaman Şeytanın arkadaşları da bizi Allah'tan başka yere davet ederken yemin eder. Ben senin dostunum der. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ben bunu senin için söylüyorum. Ne diyor mesela? Paran olmasa kıymetin olmaz. Değerin olmaz. Şerefin olmaz. Ne kadar çok kazandın o kadar kıymetli olursun, o kadar değerli olursun, o kadar şerefli olursun. Peki Allah katında o önemli değil. Bırak onu diyor. İnsanlara bak. En azgın, en azılı şeytandır bu. En kabil manada iblisin, şeytanın vazifesini yapıyor demektir. Eğer biri Allah'a davet etmiyorsa, Allah'a abd olmaya davet etmiyorsa, Allah'ı sevmeye, Allah'a itaat etmeye, Allah'a teslim olmaya, Allah'a karşı edepli olmaya davet etmiyorsa, Allah'a şükretmeye davet etmiyorsa, musibetlere, belalara sabretmeye davet etmiyorsa, Allah'a tevekküle, güvenmeye davet etmiyorsa, Allah'ın Rahman oluşuna, Rahim oluşuna, Kerim oluşuna, imana davet etmiyorsa, o şeytanın vazifesini yapıyor. Allah yokmuş gibi konuşuyorsa, konuşurken Allah'ı unutuyorsa, Allah'ın hesabını yapmıyorsa, Düşünürken Allah'ın hesabını yapmıyorsa, çalışırken, kazanırken, harcarken, insanlara muamele ederken, Allah'ın hesabını yapmıyorsa, şeytana arkadaş olmuş, buna davet ediyorsa şeytanlaşmış demektir. Evet. Adem'le eşi o ağaçtan yediler. Allah, ben size bu ağaça yaklaşmayın demedin mi? Dedi. Hazreti Adam'la hava biz ne dedi? "Kala ikisi dediler ki, Rabb'e nazlem, na Rabbimiz dediler, biz nefsimize zulmettik. İblis Allah'a beni azdırmana karşılık. Sen beni azdırdın dedi. Yani kendi günahının yanlışını. Allah'ın üstüne atıyor. Bunu sen yaptın diyor. Hazreti Ademler diyor, oyla havaannemiz, biz nefsimize zulmettik. Lem tagfir lena ve terhamna eyr sen bize mağfiret etmezsen, bizi mağfiret etmezsen, bize rahmet etmezsen le nekunanna min el hasirin. Biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Onun için Bizim mahfuret et, bize rahmet et dediler. Allah da onları mahfuret etti, günahlarını affetti. Onun için hangi günahı işlersek işleyelim, hangi yanlışı yaparsak yapalım, Allah böyle istedi demeyelim. İblisin söylediğini söylemiş oluruz. Allah dilemeseydi ben bunu yapamazdım deme. Desen ne olur? Söylesen müşrik olursun. Ayet-i Allah öyle buyurdu. Müşrikler dediler ki Allah bilemeseydi ne biz ne de atalarımız Allah'a şirk koşmazdı. Bir yanlış yaptıksa yanlışımızın cezasını üstleniyoruz. Sorumluluğunu üstleniyoruz. Ben yanlış yaptım ya Rabbi diyoruz. Hz. Adem gibi söylüyoruz. Yani adam oluyoruz. Yok, Allah yaptı. Başka suçlular var. Şu sebep oldu. Yok öyle. Bunu söylersen iblisin durumuna düşersin. Allah'ın rahmetinden mahrum kaldırsın yani. Bu çok önemli bir mesele. Genel olarak bu yapılan bir şeydir çünkü. Günahımızı, suçumuzu, yanlışımızı kabul ediyor. Rabbimize boynumuzu büküyoruz. Hazreti Adem'in söylediği gibi, Hava Annemiz'in söylediği gibi söylüyoruz. Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Sen bizi mağfiret etmezsen, bize rahmet etmezsen, biz küsrana uğrayanlardan oluruz. Her birimiz herhangi bir yere giderken, herhangi bir yerde bulunurken, bakacağız, gittiğimiz yerden Allah razı mıdır? Bulunduğumuz yerden Allah razı mıdır? Allah razıysa, Allah oraya rahmetini saçar. bir yerde Allah zikrediliyorsa Allah'ın ayetleri okunuyorsa evet Resulullah Efendimiz buyurmuştu melekler oraya kanatlarını sererler oradakiler kanatlarımıza basın kanatlarımız onların ayaklarının tozuyla şereflensin diye melekler onları çepe çevre kuşatır buyurdu Niye? Çünkü buyurdu, Allah rahmetini, sekinetini oraya indirir. Allah rahmet nazarıyla oraya nazar eder. Bu durumda aslında sizi biraz daha Allah'ın rahmetinin içinde tutmuş oldum. Allah'ın ikramına biraz daha vesile olduk. Siz de bizim için aynı öyle oldunuz. Bu durumda ben size müteşekkirim, şükretmem lazım. Onun için hakkınızı helal edin demiyorum. Size teşekkür ediyoruz, siz de bize teşekkür edin. Allah bizi şükredenlerden eylesin. Allah bizi kendisine karşı mankörlük yapanlardan eylemesin. Allah bizi kendisi hakkında suizanda bulunanlardan eylemesin. Suizanda bulunan müşriklerden, müşrik erkeklerden, müşrik kadınlardan, münafık erkeklerden, münafık kadınlardan eylemesin. Allah bizi gazabından muhafaza eylesin. Danetinden muhafaza eylesin. Buyrun için bizi şükreden bir kul eylesin. Şükreden, şükrün karşılığını veren, nimetin karşılığını veren bir kul eylesin. Allah'ın verdiği nimetleri razı olacağı şekilde, razı olduğu yerde kullanan, harcayan kullarından eylesin. Allah bizi huzurundan mahcup eylemesin. Allah bizi dünyadan mahcup eylemesin. Bizi hesaba çekerken mahcup eylemesin. Allah bizi razı olduğu sevdiği kullarından eylesin. Kıyamet günü huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura aldığı kullarından eylesin.